Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten suyu indirip, onunla ölümünden sonra toprağı dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında, rüzgarların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer arasında bir hizmete memur edilen bulutlarda, Aklını işleten bir topluluk için sayısız izler, işaretler, ibretler vardır. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki Allah dışında bazılarını Allah'a eş tutarlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar. Zulme saplananlar azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini anlayabilseler, o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir. Azabı gördüler artık, aralarındaki bağlar parçalanıp koptu. İzleyenler şöyle demiştir, Ne olurdu bir kez daha imkan verilse de şunların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak. Böylece Allah onlara, yapıp ettiklerini kendilerine yönelmiş özleyişler olarak gösterir. Ama artık ateşten çıkamazlar. Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır. Hiç kuşkusuz o size kötülük, çirkinlik, düzensizlik ve pislik emreder. Ve size Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur durur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler, o küfre sapanların durumu, bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden akıllarını işletemez onlar. Ey iman sahipleri! Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve eğer kendisine kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Allah size leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Ama zorda kalanın sınırı aşmadan, şuna buna haksızlık ve tecavüze gitmeden yemesinde kendisi için günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır da. Onlar için korkunç bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe. Bu böyledir. Çünkü Allah kitabı hak olarak indirmiştir. Kitapta çekişmeye girenler şıkaka düşmüşlerdir. Bütünden uzaklaştırıcı bir kopuşun tam içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz zafer ve mutluluğa ermek değildir. Zafer ve mutluluğa ermek o kişinin hakkıdır ki Allah'a ahiret gününe meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, Akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda kalmışa, yoksullara, özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir, namazı kılar, zekatı öder. Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar. Bolluk ve bereket zamanı kadar, zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar. İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar. Ve işte bunlardır korunan takva sahipleri. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi. Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir. İşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir. Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse, onun için korkunç bir azap vardır. Ey aklı ve gönlü işleyenler! Kısasta sizin için hayat vardır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. İçinizden birine ölüm geldiğinde, eğer bir hayır bırakacaksa, üzerinize yazılan şudur. Ana babaya, akrabaya, örfe uygun vasiyette bulunmak. Takva sahipleri üstüne bir hak olarak. Kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse iç kuşkusuz bunun günahı onu değiştirenler üzerinedir. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim vasiyet edenin haksızlığa sapmış veya günah işlemiş olmasından endişelenip de ilgililerin arasını bulursa ona günah yoktur. Allah çok affedici. Çok merhamet edicidir. Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutar. Oruca zorlukla dayananlar üzerine düşen fidye olarak bir yoksulu doyurmaktır. Kim bir mecburiyeti olmaksızın içinden gelerek iyilik yaparsa, bu onun için daha hayırlı olur. Ve oruç tutmanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. Ramazan o aydır ki, insanlara kılavuz olan, iyi kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, o sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister ve sizin şükretmeniz umulmaktadır. Kullarım sana benden sorarlarsa, ben karibim, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğruyu ve iyiyi bulabilsinler. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılınmıştır. Onlar sizin için giysidir, siz de onlar için giysisiniz. Allah sizin özbenliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş, tövbelerinizi kabul edip sizi affetmiştir. Artık şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi arayın. Tan yerinin beyaz ipliği siyah ipliğinden sizce seçilinceye kadar yiyin için. Sonra da orucu gece oluncaya değin tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada zevcelerinizle cinsel temas kurmayın. İşte bunlar Allah'ın yasaklarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Allah Ayetlerini insanlara işte böyle açıklar ki korunabilsinler. Mallarınızı aranızda haksız ve uydurma yollara başvurarak yemeyin. Bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın. Sana doğan aylardan sorarlar. De ki onlar insanların çeşitli yararları ve bir de hac için vakit ölçüleridir. Hayra ulaşmak, Evlere arkalarından girmeniz değildir. Hayra ulaşan o kişidir ki takvaya sarılıp korunur. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilirsiniz. Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın. Çarpışmada zulme sapmayın. Çünkü Allah sınır tanımaz azgınları sevmiyor. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, baskı ve bozgunculuk öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Aram'da onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası. Eğer savaşı sona erdirirlerse Allah çok affedici, çok merhametlidir fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez. Haram ay haramaya karşılıktır. Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde azgınlık edip size saldırana size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kendisinden korkup sakınanlarla beraberdir. Allah yolunda harcama yapın, nimetleri paylaşın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel düşünüp güzel işler yapın. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz kolayınıza gelen kurban yeterlidir. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan yahut başından rahatsızlığı bulunan oruç tutarak, sadaka vererek veya kurban keserek fidye yoluna gitsin. Güvene kavuştuğunuzda hacca kadar umreden yararlanmak isteyen, kolayına gelen kurbanı kessin, bunu bulamayan oruç tutsun. Üç günü hacda, yedi günü döndüğünüzde tam on gündür bu. Bu ailesi mescid-i haramda oturmayan kişi içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına yaklaşmak, kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı Allah bilir. Azık edinin. Hiç kuşkusuz azığın en güzeli takvadır. Ey akıl ve gönül sahipleri benden korkun. Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Arafattan ayrılıp akın ettiğinizde meşar haramda Allah'ı zikredin. Onu onun size gösterdiği gibi anın. Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz. Sonra insanların akın edip döndüğü yerden siz de dönün ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir, çok merhametlidir. Gerekli ibadetlerinizi bitirdiğinizde yine Allah'ı anın. Tıpkı atalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla. İnsanlardan bazısı şöyle der, Ey Rabbimiz bize dünyada ver. Böylesi için ahirette bir nasip yoktur. Onlardan kimi de şöyle yakarır, Ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir ertelerse sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki siz onun huzurunda haşfedileceksiniz. İnsanlardan öylesi vardır ki onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekini Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o düşmanların en yamanıdır. Yanından ayrıldığında iş başına geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkarmak ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur. Oysa ki Allah fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork dendiğinde gurur kendisini günaha götürür. Böylesine cehennem yeter. Gerçekten ne kötü yataktır o. İnsanlardan öylesi de vardır ki benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Allah kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. Ey iman sahipleri hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra yine yan çizerseniz şunu bilin ki Allah tüm yüceliklerin, tüm hikmetlerin sahibidir. Onlar Allah'ın ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün iş ve oluşlar sonunda Allah'a döndürülür. Sor İsrail oğullarına, onlara nice açık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini, o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa Kuşku duymasın ki Allah'ın azabı pek zorludur İreti sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir Onlar iman sahipleriyle alay ederler Takvaya sarılanlar kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır Allah dilediğini hesapsız bir biçimde rızıklandırır İnsanlar bir tek ümmet idi Sonra Allah Peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitabı hak olarak indirdi. O kitapta anlaşmazlığa düşenler o kitabın bizzat muhataplarından başkası değildi. Bunlar kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden çekişmeye girdiler. Sonra Allah kendi izniyle inananları üzerinde tartışmaya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı. Allah, dilediği kişiyi doğru yola iletir. Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş olanların karşılaştıklarının benzeri başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara şiddetler, belalar ve zorluklar gelip çattı, sarsıldılar. Öyle ki, Resul ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman diye yakarıyordu Haberiniz olsun ki Allah'ın yardımı çok yakındır Sana neyi infak edip vereceklerini soruyorlar De ki infak ettiğiniz mal ve nimet ana baba yakınlar yetimler yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir. Hoşunuza gitmemekle birlikte savaş üzerinize yazılmıştır. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz. Sana haram ayı onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaş büyük bir günahtır. Ama Allah yolundan alıkoymak, ona ve mescidi harama nankörlük etmek, ora halkını oradan sürüp çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, baskı ve bozgunculuk, cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür. Eğer güçleri yetse, sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. İçinizden kim irtidad edip dininden dönerse kafir olarak ölür. Böylelerinin amelleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Ateş ehlidir onlar. Sürekli kalacaklardır orada. İnanıp hicret eden ve Allah yolunda uğraşıp didinenlere gelince, onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Sana uyuşturucuyu, şarabı ve kumarı sorarlar. De ki, bu ikisinde büyük bir günah vardır. İnsanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar ki derin derin düşünebilesiniz. Dünya ve ahiret hakkında. Sana yetimlerden de soruyorlar. De ki onları işe yarar hale getirmek kendileri için daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu barışseverden ayırmasını bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora sürerdi. Allah tüm onurların sahibi tüm hikmetlerin sahibidir. Müşrik kadınlarla onları iman edinceye kadar evlenmeyin. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onları iman edinceye kadar nikahlanmayın. İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten o hoşunuza gitse de çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi izniyle cennete ve affa çağırır ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki düşünüp öğüt alabilsinler. Sana adet halini de sorarlar. De ki o insana rahatsızlık veren bir haldir. Hayızlı oldukları sırada kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın. İyice temizlendiklerinde Allah'ın emrettiği yerden onlara gidin. Şu bir gerçek ki Allah çok tövbe edenleri sever İyice temizlenenleri de sever Kadınlarınız sizin tarlanızdır O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın Özbenlikleriniz için önceden bir şeyler gönderin Allah'tan korkun ve bilin ki Ona mutlaka ulaşacaksınız İman sahiplerine müjde ver İyilik etmenize, takvaya sarılmanıza İnsanlar arasında barışı kurmanıza engel yapmak üzere Allah'ı yeminlerinize siper haline getirmeyin. Allah her şeyi duyar, her şeyi bilir. Allah sizi dil sürçmesi sonucu laf olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Ama o sizi kalplerinizin kazandığından hesaba çeker. Allah gafurdur, çok affeder, halimdir, çok yumuşak davranır. Kadınlar hakkında ila yapanlar yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme vardır. Eğer o süre içinde eşlerine dönerlerse Allah bağışlayan merhamet edendir. Eğer boşamaya kesin karar vermişlerse şüphesiz Allah çok iyi işiten çok iyi bilendir. Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç adet ve temizlenme süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iseler, Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını saklamaları kendilerine helal olmaz. Kocaları bu süre içinde herhangi bir şekilde barışmak isterlerse eşlerini geri almaya herkesten daha çok hak sahibidirler. Kadınların örfe uygun biçimde sorumluluklarına benzer hakları da vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah azizdir. Hakimdir. Boşama iki kezdir. Bunun ardından ya iyilikle tutmak ya da güzelce serbest bırakmak gerekir. Onlara verdiğinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Erkekle kadının Allah'ın sınırlarını korumada endişe etmeleri hali başka. Erkek ve kadının Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından endişe ederseniz o zaman kadının verdiği firiyede ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunları aşmayın. Allah'ın sınırlarını aşanlar, işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Bütün bunların ardından erkek kadını boşarsa artık bundan sonra başka bir eşle nikahlanıncaya kadar ilk erkeğe helal olmaz. İkinci erkek kadını boşadığında boşanan kadınla ilk erkek Allah'ın sınırlarını koruyabileceklerini düşünürlerse, Birbirlerine dönmelerinde sakınca yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki Allah bunları bilgi sahibi bir topluluğa açıklar. Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerini tamamladılar mı ya onları örfe uygun olarak tutun yahut da örfe uygun olarak serbest bırakın. Onları zulmetmeniz için zararlarına bir biçimde tutmayın. Bunu yapan öz benliğine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve kendisiyle size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilmektedir. Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıklarında, kendi aralarında örfe uygun olarak anlaşmışlarsa, eski kocalarıyla nikahlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın. Bu sizin Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanınıza verilen öğüttür. Bu sizin için daha isabetli ve daha temizdir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler için tam iki yıl emzirirler. Annelerin yiyeceklerini ve giyeceklerini örfe uygun biçimde hazırlamak çocuğun babasına aittir. Hiçbir benlik, yaratılış kapasitesi dışında bir şeyle yükümlü tutulamaz. Anne çocuğu yüzünden, çocuğun babası da kendi çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçı için de aynı ilke uygulanır. Eğer anne baba karşılıklı anlaşma ve danışma sonucu çocuğu sütten kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, Örfe uygun olarak belirlediğiniz ücreti güzelce teslim etmek şartıyla bunu yapmanızda bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı en iyi biçimde görmektedir. İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri 4 ay 10 gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamladıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarında sizin için bir sakınca yoktur. Allah yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır. İddet bekleyen kadınlara evlenme isteğinizi dolaylı yoldan anlatmanızda veya böyle bir şeyi içinizde saklamanızda sizin için hiçbir günah yoktur. Allah bilmiştir ki siz onları mutlaka anacaksınız unutmayacaksınız. Bu sırada onlarla örfün normal göreceği sözlerle konuşma dışında gizli bir buluşma için anlaşmayın. Ve zorunlu olan süre doluncaya kadar nikahı bağlamaya girişmeyin. Bilin ki Allah bendiklerinizin içindekini bilir. Ondan sakının. Ve bilin ki Allah çok affedicidir. Çok yumuşak davranışlıdır. Kendilerine dokunmadan... Veya onlar için herhangi bir mehir belirlemeden kadınları boşamanızda sizin için günah yoktur. Ancak onları nimetlendirin. İmkanları geniş olan kendi gücünce yapar bunu. İmkanları sınırlı olan da kendi gücünce yapar. Örfe uygun bir nimetlendirme. Güzel düşünüp, güzel davrananlar üzerine bir borç. Bir mehir belirlemişseniz ve kadınları hiç dokunmadan boşamışsanız, Kesiştiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesiyle nikah bağı elinde bulunan erkeğin durumu müstesna. Erkekler olarak sizin vazgeçmeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki lütufkarlık farkını unutmayın. Allah yapmakta olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir. Namazları ve orta namazı koruyun. Tam bir saygıyla Allah'ın huzurunda kıyam edin. Bir korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya binit üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler eşlerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer kendileri çıkarlarsa onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkanı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Akılınızı işletmeniz ümidiyle Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat insanların çokları şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi duyar, her şeyi bilir. Kim var Allah'a güzel bir şekilde borç verecek? Ve Allah böyle birinin verdiğini birçok kez katlayarak artıracaktır. Allah kabz haliyle kısar, bast haliyle açıp genişletir ve yalnız ona döndürülürsünüz. Musa'dan sonra İsrail oğullarının Kodamanlar Meclisi'ni görmedin mi? Kendilerine gelen bir peygambere şöyle demişlerdi. Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım. Peygamber dedi ki, üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak? Dediler ki, nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız? Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük. Nihayet üzerlerine savaş yazıldığında, pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara dedi ki, Allah Talut'u size kral gönderdi. Şöyle konuştular, O bizim üzerimizde nasıl saltanat kurabilir? Yönetimde biz ondan daha çok hak sahibiyiz. Ona bir mal genişliği de verilmemiştir. Peygamber dedi ki, Allah onu seçip size üst olarak gönderdi. Onu bilgi ve beden gücü yönünden üstün kıldı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah mülkü genişletendir. Her şeyi bilendir. Nebileri onlara şöyle söyledi. Onun mülk ve saltanatının belirtisi o tabutun size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir huzur, Harun hanedanının, Musa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşır. Eğer iman sahipleriyseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Talut askerleriyle yola çıkınca dedi ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. O halde ondan içen benden değildir ama onu tatmayan bendendir. Eliyle bir avuç alan kişi başka. Bunun ardından pek az müstesna olmak üzere ondan içtiler. Nihayet o ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçtiklerinde şöyle dediler. Bugün bizim Caluta ve ordusuna karşı hiçbir gücümüz yoktur. Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular. Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Calut ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı yere sağlam bastır ve küfre sapanlara karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü ve Allah Davud'a mülk, saltanat ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyla savması olmasaydı yeryüzü bozguna uğrardı ama Allah alemlere karşı çok lütufkardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri onları sana hak olarak okuyoruz. Yemin olsun ki sen gönderilen elçilerdensin. İşte rasuller. biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır. Allah onlardan bazısıyla konuşmuştur. Bazılarını da derecelerle yüceltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdik ve onu ruhul kudüsle güçlendirdik. Allah dileseydi onların ardından gelenler, açık seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti bazısı küfre saptı. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ne var ki Allah dilediğini yapıyor. Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan İnfak edip dağıtın. Küfre sapanlar, zalimlerin ta kendileridir. Allah'tan başka ilah yok. Haydır o, sürekli diridir. Kayyumdur o, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır ona, ne kendinden geçme, ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız onundur. Onun huzurunda, bizzat onun izni olmadıkça kim şefaat edebilir? O insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da. İnsanlar onun bilgisinden bizzat kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması ona hiç de zor gelmez. Ali'dir o, yüceliği sınırsızdır. Azimdir o, büyüklüğü sınırsızdır. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Doğru ve güzel olan, çirkinlik ve sapıklıktan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tağuta sırt dönüp Allah'a inanırsa, hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah hakkıyla işiten en iyi biçimde bilendir. Allah iman sahiplerinin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince onların dostları tağuttur ki kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada sürekli kalacaklardır onlar. Allah kendisine mülk ve saltanat verdiği için Rabbi hakkında İbrahim'le çekişeni görmedin mi? İbrahim şöyle demişti. Benim Rabbim odur ki hayat verir ve öldürür. O da şöyle demişti. Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor, hadi sen onu batıdan getir deyince, küfre sapan o adam apışıp kalmıştı. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Ya şu kişi gibisini görmedin mi? Çatıları çökmüş, duvarları damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti. Allah şurayı ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturacak? Bunun üzerine Allah o kişiyi yüzyıllık bir süre için öldürmüş sonra diriltmişti. Ne kadar bekledin demişti. Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim dedi. Hayır dedi. Aksine sen yüz yıl kaldın. Yiyeceğine içeceğine bak henüz bozulmamış. Eşeğine bak seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu. Kemiklere bak nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara. İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi o. Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum. Hani İbrahim de şöyle yakarmıştı. Rabbim göster bana nasıl diriltiyorsun ölüleri. İnanmadın mı diye sordu. İnandım dedi ancak kalbimin tatmin olması için. Allah dedi ki, ''Kuşlardan dört tane al, onları kendine ısındırıp alıştır. Sonra her dağın üstüne onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır, koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah azizdir, hakimdir.'' Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden her başağında yüz tane bulunan yedi başak çıkarmış bir taneye benzer. Ve Allah, Dilediği kişi için daha da artırır Allah vasidir Yaratışını ve yarattıklarını genişletir Alimdir Her şeyi en iyi biçimde bilir Mallarını Allah yolunda harcayıp Sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kalkma eklemeyenlerin Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır Korku yoktur onlar için Tasalanmayacaklardır onlar Güzel yapıcı bir söz Bir bağışlama Bir bağışlama Ardından bir eziyet gelen sadakadan daha üstündür. Allah ganidir, cömertliğine sınır yoktur. Halimdir, hoşgörüsüne sınır yoktur. Ey iman sahipleri! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, Sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken, tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini caz çavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer. Böyleleri kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve özbenliklerindekini kökleştirmek için infakta bulunanlara gelince onların durumu kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren bir bahçenin durumuna benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisinti, bir nem bile yetişir. Allah yapmakta olduklarınızı tam bir biçimde görmektedir. Herhangi biriniz ister mi ki altından ırmaklar akan, içinde her tür meyvesi olan hurmalardan, üzümlerden oluşmuş bir bahçesi bulunsun, kendisinin güçsüz, çaresiz yavruları da olsun ve bu haldeyken, Üstüne ihtiyarlık çöksün. Tam bu sırada o bahçeye alevli bir bora isabet etsin de bahçe baştan başa yansın. Allah size ayetleri işte bu şekilde açıklıyor ki inceden inceye ve derinden derine düşünebilesiniz. Ey iman sahipleri kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzellerinden infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pis, bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah ganidir, cömertliğine sınır yoktur. Hamittir, bütün övgülerin sahibidir. Övgüye layık olanları gereğince över. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, sizi görünür görünmez çirkinliklere sürükler. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütuf vaat eder. Allah vasidir, alimdir. O, hikmeti dilediğine verir. Ve kendisine hikmet verilmiş olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Gönlünü ve aklını çalıştıranlardan başkası düşünüp anlayamaz. Hayır olarak harcadığınız, adak olarak adadığınız her şeyi Allah mutlaka bilir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. Sadakaları açıklarsanız bu da güzeldir. Ama onları gizler ve yoksullara bu şekilde verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah habirdir. Yapmakta olduklarınızdan gereğince haberi vardır. Onların iyiyi ve güzeli bulmaları senin üzerine bir borç değildir. Tam aksine dilediğini iyiye ve güzele kılavuzlayan Allah'tır. Nimet ve imkandan başkalarına bağışladığınız esasında sizin özbenlikleriniz lehinedir. Allah'ın yüzünü arzulama dışında bir şey için infak etmiyorsunuz. İnfak ettiğiniz her nimet size tam bir biçimde geri verilir. Ve siz asla zulme uğratılmazsınız. İnfak edilenler Allah yolunda kapanıp kalmış, yeryüzünde dolaşamaz olmuş yoksullar içindir. İffet ve onurları yüzünden cahiller bunları zengin kişiler sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın yüzsüzlük ve yırtıklık ederek insanlardan bir şey istemezler. Nimet ve imkandan infak ettiğiniz her şeyi Allah çok iyi bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık infak edenler var ya, işte onlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. O ribayı yiyenler, Şeytanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu böyledir çünkü onlar alışveriş de riba gibidir demişlerdir. Oysa ki Allah alışverişi helal ribayı haram kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine işi Allah'a kalmıştır. Yeniden ribaya dönene gelince böyleleri ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada. Allah ribadan beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında artışlar getirir. Allah nankörlüğe batmış günahkarların hiçbirini sevmez. İman edip hayra ve barışa yönelik değerler üreten, namazı kılan, zekatı verenler için Rableri katında kendilerine özgü ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardır onlar. Ey iman sahipleri Allah'tan korkun Ve eğer inanıyorsanız ribadan geri kalanı bırakın Eğer bunu yapmazsanız Allah ve Resulünden bir harp ilanını duymuş olun Tövbe ederseniz mallarınızın esasları ana paralarınız sizindir Ne zulmeden olursunuz ne de zulme uğratılan Eğer borçlu zorluk içindeyse eli genişleyinceye kadar beklenir Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz. Korkun o günden ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra her benliğe kazanmış olduğu tam bir biçimde verilecektir. Onlar hiçbir zulme uğratılmayacaklardır. Ey iman sahipleri! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borç altına giren kişi de onu kayda geçirtsin ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Borç altına giren aklı ermez yahut zayıf çaresiz biri ise yahut yazdırmaya gücü yetmiyorsa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek yoksa, rızanızla kabul edeceğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadın gerekir. Bu, kadınlardan biri şaşırırsa, unutursa, ötekisi ona hatırlatsın diyedir. Tanıklar, çağrıldıklarında çekimser davranmasınlar. Küçük veya büyük, borcu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız, Allah katında adalete daha yakın, tanıklık için daha sağlam, kuşkuya düşmemeniz için daha elverişlidir ancak aranızda döndürüp durduğunuz tamamen peşin bir ticaret söz konusu ise onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur karşılıklı alışveriş yaptığınızda da tanık bulundurun yazıcıya da tanığa da zarar verilmesin böyle bir şey yaparsanız bu kendinize kötülük olur Allah'tan korkun Allah size öğretiyor Allah her şeyi en iyi biçimde bilendir. Eğer yolculuk halinde olur da yazacak birini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler yeter. Birbirinize güvenmişseniz, kendisine güvenilen kişi emaneti ödesin. Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Onu gizleyen, kalbi günaha batmış, kendi kalbine kötülük etmiş biridir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir. Göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah kadirdir, her şeye gücü yeter. Resul Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır, müminler de. Hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah'ın Resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir. Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah hiçbir benliğe yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez. Teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine. işlediği kötülük kendi aleyhinedir. Kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine... Yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir. Kişinin kendi emeğiyle kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, Acı bize sen bizim Mevlamızsın küfre sapanlar topluluğuna karşı yardım et bize.